Herkese günaydın ve iyi haftalar. Bugünün ilk kampanyası İskenderun'dan eğitim alanında başlatılmış. Turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulu öğrencileri ikinci öğretim harçlarına yapılan %50'lik zammın kaldırılmasını istiyoruz diyorlar. Bu kampanyada öğrencilere kulak verelim. İkinci öğretim için olan harç ücretlerinin yetmediği gibi bir de ona gelen zamlar bizi daha da çok zorluyor. İskenderun Teknik Üniversitesi yeni akademik döneminin başlamasına günler kala harç yönergesi değiştirilmiş ve turizm ve işletmecilik ve otelcilik yüksek okulu için 385 lira olan harç ücreti %50'lik sebepsiz bir zamla 577,5 lira oldu. Daha bilinçli ve eğitimli bir toplum yetiştirmek için açılan üniversitelerin neredeyse vakıf üniversiteleriyle aynı ücretleri talep etmesi şaşırtıcı. İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Öğrencileri olarak talibimiz yapılan bu zammın geri çekilmesidir. Harç ücretine yapılan zamma karşı çıkalım hep birlikte, birlikten kuvvet doğar, diyor İskenderunlu öğrenciler. Hakan Ergin'in kampanyasıyla devam ediyoruz programa. Hakan Change.org üzerinden seslendiği SGK yetkililerinden çıraklık ve stajyerlik sigorta başlangıcının resmi olarak kabul edilmesini talep ediyor ve ekliyor Çıraklık eğitim merkezleri ve çalışma öncesi stajyerlik döneminde iş ve çalışma hayatına başlayan her biri için devlet tarafından verilen SGK numarası ile ilk işe başlama tarihi sosyal güvenlik kurumları tarafından resmi olarak ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilsin. Ben ve benim gibi milyonlarca insanın çalışmaya başladığı andan itibaren bu ülkeye katma değer sağlayan tüm insanların hakları taraflarına iade edilsin diyor Hakan sizlerin de imzasını bekliyor. Ve şimdi kareye geçiyoruz. Geçen hafta İzmir'den hayvan hakları alanında bir başarı paylaşmışken sizinle bugün kareden ne yazık ki çok hoş olmayan haberler veriyoruz. Özlem Çengel karedeki barınak koşullarına karşı başlatmış kampanyasını. Diyor ki kırık Hasan Dede barınağa veteriner hekimi ve çalışanları görevden alınsın. Özlem'e kulak vermeye devam edelim. Ülkemizde hayvan sevgisinin ve hayvana verilen değerin Az olmasının kanıtı barınaklar. Maalesef ki bunlara bir örnek de Kırıkkale Hasan Dede barınağı. Hayvanların aç kaldıkları tüm fotoğraflarda alenen belli. Oysa ki muntazam barınaklarımızın da olması kötü durumda olan ve sürekli sosyal medyaya konu olan barınaklara örnek teşkil etmesi gerekirken kötü hallerini bozmamaktalar. Biz hayvanseverler canlarımız için kurulan barınakların idaresinden şikayetçi olduğumuzdan daha düzenli canlarımızın yaşam hakkına saygı duyan, yaşatma ve koruma altına alma ilkeleri olan barınaklar istediğimiz için Kırıkkale Hasan'de Barınağı veteriner hekiminin ve yetkililerinin görevden alınmaları için gereğinin yapılmasını arz ve talep ediyoruz diyor Özlem Change.org'da başlattığı bu kampanyasında. Ve uluslararası bir habere geçelim Ta okyanustan güney yarım küreye uzanalım Şili'deyiz. Şili'den bir başarı hikayesine yer veriyoruz şimdi. Filip'in annesi Texia bir kampanya başlatmış Change.org üzerinde. Bu kampanyada 18 bin kişi imza atmış ve bu imzalar sonucunda düşene kas distrofisi hastalığı olan Filip'in tüm sağlık masrafları devlet tarafından karşılanacak. Sağlık alanında Şili'de önemli bir kazanım. Malatya'ya geçiyoruz. Ceylan Yılmaz toplu taşıma zamlarından dert yanıyor bu kampanyada. Malatya'da öğrenci otobüs binişlerine yapılan zam geri alınsın demiş. Temmuz ayında belediye otobüs ve trambüs seferlerine yapılan zam biz öğrencileri çok mağdur etmiştir. 1.15 kuruş olan öğrenci tarifesi 1.30 kuruş olmuş ve ücretsiz aktarma kalkarak yerine indirimli aktarma uygulaması gelmiştir. İndirimli aktarma uygulaması da 39-40 kuruş olmuştur. Ayrıca 40 dakika olan aktarma süresi trambüs seferleri için az gelmekte. Trambüslerin hız ve sürelerine baktığımız zaman bizlerin isteği öğrencileri mağdur edilmemesi daha büyük şehirlerde daha uzun mesafeler daha alınıyor ve daha uzun aktarma süreleri oluyor. Öğrenci tarifeleri 1.15 ile 1.10 kuruş ve her yer için geçerli olmasa da biz Malatya'da da bunun yapılmasını istiyoruz. Son sınıf öğrencilerin farklı okullarda, farklı hastanelerde, hafta içi hemen her gün stajları oluyor. Bunların da göz önünde bulundurulması lazım. Gereğinin yapılmasını sizlerden rica ediyoruz. Öğrencilerin halinden anlayacağınıza inanıyor. Ve İnönü Üniversitesi öğrencileri adına şimdiden teşekkür ediyoruz diyen kampanyayı bugüne kadar bine yakın kişi imzalarıyla desteklemiş. Bakalım belediye bu sesi duyacak mı? Pazartesi gününü şimdi Meliha Ünal'ın kampanyasıyla bitirelim. Meliha'ya kulak verelim diyor ki damar yolu okuma cihazı çocuklarımızın gülümsemesine engel olmasın istiyoruz ki onlar hep gülsünler hiçbir şey onları incitmesin bu hayatta. Ama damar okuma sisteminin rehabilitasyon merkezlerinde tekrar gündeme gelmesiyle maalesef kimsenin yüzü gülmüyor. Aksine endişeli bakıyor o minik gözler. Şimdi bir imza ile bu yüzleri güldürmek senin elinde. Damar yolu okuma cihazının kullanım talimatnamesinde 0-12 yaş çocuklarda kullanılmaması konusunda bir ibare mevcut. Çünkü bu sistem onların sadece gülümsemesine engel olmuyor. Cihazın yaydığı radyasyon vücut ve beyin hücrelerindeki bozulunları da tetikleyecek nitelikte ve bu bizim onlara hayata kazandırmak için yaptığımız emeklerin zayi olması anlamına geliyor. Üstelik tek sıkıntı bununla da kalmıyor. Kurumlarda eğitim gören çocuklar oldukça hassaslar. Hem bedenen hem ruhen, ürkek, kırılgan ve çekingenler. Pilot bölgelerdeki uygulamalarda görüyoruz ki çocuklarımıza bu cihaza elini okutmaya bile korkuyorlar. Ağlıyor, küsüyor ve utanıyorlar. Damar yolu okuma cihazı nedir? Cihazın çalışma prensibi kısaca elinize gönderilen bir IR infrared radiation ışınları ile damarlarınızı okumak. Parmak izi gibi herkesin damar izi de farklı olduğundan Dios sayesinde damar izleriniz Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemine kaydedilmiş oluyor. Peki bu kampanyada imzanız neden önemli? Çünkü cihaz bir tomografi cihazının çalışmasıyla aynı prensibe sahip. Maruz bırakılan çocuklarımız zaten engelliler cihazın kullanım talimatlanmasına göre muaf tutulmaları gerekiyor. Ayrıca eğitim kurumuna gelen çocuklar ortalama haftada 3 gün eğitim görüyor ve her eğitim kurumuna geldiklerinde ve her kurumdan çıkışlarında ellerini okutacaklar. Haftada 6 kere, ayda 24 kere yapıyor desteklerinize ihtiyacımız var. Şimdi bir olma, birlik olma günü. Bu konu hepimizin çok hassas olması gereken bir konu. Tüm zorluklara inat el ele verelim. Zaten kolay olmayan hayat onlar için daha da zorlaşmasın diyor Melih'a engelliler için yürütmüş olduğu bu kampanyasında. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Bugün birbirinden farklı kampanya ile sizlerle beraberdik. İskenderun'dan Şili'ye, Malatya'ya kadar uzandık. Yarın sabah her yerden yeni değişim hikayeleriyle buluşmak üzere esen kalın.